İzal Rozantel ile Haftanın Karikatürleri Günaydın güzel Günaydın Ömer, günaydın Günaydın Can, Merhaba. Selahattin Merhaba İzal Bey, günaydın Koca bir hafta yoktunuz. Bolca enerji ve moral depoladınız herhalde. Çok iyiydi. Tabii ısı da depoladık geldik. Valla Selahattin'in sesleri harika geliyordu. Öyle mi? Neler söyledi acaba bizim biz, markamızdan? Biz dinlemedik. <gülüyor> ben dinledim. Ben dinledim. Çünkü dinlediğim yerde de açık radyo sedaları havalarda uçuşuyordu. Asos son gemi kamping alanındaydım. Yeşil Düşünce Derneği'nin düzenlediği. Orada mütemadiyen açıktı açık radyo ve dinleyebilme fırsatı da bulunabiliyordu. Sadece kamp için değil genel olarak açık olan. Oradaki arkadaşlarımıza da se bir selam yollayalım burada. Evet günaydın. Haftanın karikatürleri nasıl bu hafta? Valla ben, ben çalıştım. Siz tatildeydiniz. Evet evet. Tamam. Çok şey çizildi. Fakat yani bir dejavü var tabii. Oyuncular değişiyor. Oynanan oyun hep aynı. Ben elimden geldiğince biraz daha farklı karikatürler seçmeye çalıştım ama zorlanmadım demeyeceğim. Mesela bir arkadaşım Cezayir seyahati dönüşü uçakta bir Cezayir gazetesinde Liberte diye bir gazeteli gördü. Bir karikatürü bana yolladı. Ve çok şaşırdığını söyledi. E, bu karikatür e, dostumuz Ali Dilemin e, ve Cezayir e, Başkanı Abdülaziz bu terfikayı çizmiş. Ama nasıl bir çizim? Yani adamı tam çizmiş. Tam kelimenin tam anlamıyla çizmiş. E, bu terfikayın böyle ahı gitmiş, mağı kalmış. Tekerlekli sandalyesinde içler acısı bir halde oturuyor. E, tepesinde de bir küçük sinek uçuyor hatta oltun altı da ıslak suyu görüyorum ben. Ee, de e, sandalyeyi Cezayir bayrağını taşıyan bir vatandaş ittirerek bir bankonun önüne getiriyor. Abdülaziz bu Teflika evet. pardon sözünü kısaca keseyim. Ee, evet. Abdülaziz bu Teflikada çok uzun yıllardan beri Cezayir'in tek adam di, di, diktatörü değil mi? Evet. 20, 20 yılı geçti galiba evet. değil mi? 97 miydi? 99 mu hatırlamıyorum ama. Ben de hatırlamıyorum ama evet. yani o civarda. Evet. E, bankoda bekleyen e, yani apoletlerinden ve kasketinden anlıyoruz şapkasından. Yüksek rütbeli bir subay. Yani bir e, general herhalde. Eee nedense onun da tepesinde bir sinek turluyor öyle. E, işte bu subay e, bu tefrikay bankonun önüne getiren Cezayirli vatandaşa e, sırıtarak şunu söylüyor. Üzgünüm mallarımız ne geri alınır ne de değiştirilir. Hmm. Darbe sonucu gelmişti Abdülaziz bu terfika zaten. Yani askerlerin evet desteği. e, desteğiyle gelmişti e, ve halen de e, tutuyorlar demek ki. Karikatürün yazısı ise şöyle: Cezayirler artık bu terfikayı istemiyor. Evet öyle anlaşılıyor. Başlığı da öyle. Evet. Hür Cezayir'in Hürriyet gazetesinde çıkmış bu, değil mi? Evet evet öyle. Şimdi arkadaşım tabii bu karikatürü görünce çok şaşırdı. Yani Cezayir gibi bir ülkede bu tür karikatürler nasıl e, çizilip yayınlanabiliyor diye evet. e, yatıştırdım kendisini. Dedim ki yani, bu tepki hakikaten çok yaşlı. Üstelik de çok hastaymış. Sık sık hakkında öldü diye dedikodular falan çıkıyor. E, dolayısıyla bu karikatürleri göremez. Görse bile pek aldıracağını zannetmiyorum. Ya, o zaman da mesele aklıma... yok. <gülüyor> Yıllar önce bir şey geldi aklıma yani biraz belki ıı, uzatacağım ama küçük bir anekdot çok enteresandır. Ee, Ankara'da bir ıı, karikatür festivalindeyiz. Sempozyumunda Nesit Danyal'ın ıı, düzenlediği ve her ülke değişik ülkelerden de karikatüristler var. Şim'den de bir karikatürcü var. Hatta adı ıı, Chang. Hı -hı. Yanlış hatırlamıyorsam. Hı -hı. Ve ıı, bu arada da bizim ekibin içinde işte her gün günlük gaz, o zaman günlük gazetelere çizilirdi yıllar e, 95-96 olmalı e, bir sürü e, çizen dostlar, e, arkadaşlarımız var karikatür çiziyorlar ve gazeteye yolluyorlar Çan da ilgiyle izliyor, okuyor bakıyor hatta Çan ve Tan vardı, vardı Tan diye takılıyorduk bana karikatürüne baktı bu dedi e, Tansu Çinleri çizmiş Yan, yanlış hatırlamıyorsam bu dedi ne yapacaksın? E, Gazete diyeceğim dedi. Nasıl yani bu, bunu yayınlayacaklar mı dedi. Adam böyle ağzı bir karış açık. Ertesi gün gazeteyi gösterdik. İnanamıyordu. Yani e, nasıl bir e, ülkede olduğunu falan. Hakikaten çok şaşırmıştı. Bugün korkarım biz aynı durumdayız. Yani e, maalesef e, tek çok şeyi yapamıyoruz. Evet. Sizden ama, hemen önce de Ali Bilge Çin'le olan yakınlaşmadan bahsetmişti. Belki kültürel ve siyasi boyutu da bu şekilde görülebilir. Ama. <gülüyor> Valla <gülüyor> yorum yapamayız Çinleşme. Evet. Çinleşme. Çinifikasyon. Peki. Diğer. İşte, e, arkadaşım bir de e, başka bir karikatür gösterdi bana. Vakfede durum aynen böyle. Bu da Kemal Gökhan Gürses'in bir karikatürü. E, onun biliyorsunuz bir kargası var. E, evet. Kara kargası var. Ağzında hep böyle bir sigara uzman e, bir takım bilgece laflar eder. E, karganın önünde %9.6'lık elektrik zanlı görüyorsunuz e, bir tabelada. E, benzinin 6.30 olan yeni fiyatı yazmış bir, bir, bir yerinde. Bir de e, dolar şimdilik 5 lira yazısı var. O Hı. da herhalde geçen hafta çıktı. Çünkü 5 lirayı geçti şu anda. Evet. Tarih, ta, evet tarihte evet. ilk defa oldu. Ve e, Karga endişeli bir tavırla soruyor. Zamları eleştirebiliyor muyuz? Yoksa o da mı şey? <gülüyor> evet. manşetlik karikatürlerde. Evet. Evet. evet. E, valla e, zamlar şimdilik eleştiriliyor. Ve e, uzun zamandır görmediğimiz yani neredeyse unuttuğumuz aslında tamamen bize özgü bazı klişeler vardı. Hatırlayacaksınız enflasyon canavarı gibi. Evet, i̇şte evet. ucu sivriltilmiş kazıklar bu e, çok kullanırdı e, karikatürcülerimiz bu kazıkları. Bu kazıklar evet. Türkiye özgü bir şey mi yoksa diğer şeylerler de kesi, yok. Kesinlikle Türkiye özgü. Başka bir genç nesiller görebilmek... bilmediği için soruyor Evet tabii. bilmiyoruz nereden bilelim. <gülüyor> Kazık mı gördük biz yani, ayatmuz? Ca Caffer zorlu çok çizerdi. Evet. Ne bileyim? Faru ee, abiyet Dünya gazetesini çok çizerdi. Farudo, evet. Tamam, evet. evet. E, Emre Uluşun ise yeni çağa gazetesinde e, günlük bir taş devri bandı var. Radikalden oraya geçer. E, bu kazığın net bir şekilde orada görüyoruz. Hali katüp ön planında e, hazine ve maliye bakanımız olduğunu sandı. Berat Albayra benzeyen bir kişi var. E, Taşnebir'in gazetecileri soruyorlar. Sayın Bakan ABD yaptırımları konusunda ne düşünüyorsunuz? Cevap. Bizi pek etkilemez. Bizi Arka planda ise biz. evet bizi fazla etkileniz <gülüyor> Arka planda ise hiç oralı olmamış böyle bezginci Yani el cebinde bir muhara vatandaşı var. E, sırtından girip göğsünden çıkan zav ve emkasyon da rahatlıkla seçiyoruz. Evet. Evet. <gülüyor> Genelde başka bir bölümden giriyor ama e, vücudun başka bir bölümüne giriyor bu kazıklar fakat e, göğüsünden kalbinden çizmiş kalbinden Hı. evet kalbinden kalbinden e, tam kalbinden vurulmuş kazıklar evet konuyu değiştireceğim e, 1 Ağustos 2018 Çarşamba günü herhalde sözünü etmişsinizdir ya da etmedinizseniz bilmiyorum e, gezegenimiz açısından çok tarihi bir gündü e, internetten Baktım e, bu tarih dünya nüfusunun yıl içinde tükettiği kaynakları evet. yerine koyma kapasitesinin en erken aşıldığı gün olarak geçmiş. Evet tarihe. onu anmak zorunda kaldık maalesef bize. Evet. Etraflıca. <gülüyor> evet. evet. Ee, geçen yıl bu 2 Ağustos'muş. Ee, daha geriye baktım 1987'de başlamışlar hesaplamaya. Yani 30 yıl önce yaklaşık 19 Aralık'mış bu tarih. Yani e, biz kredimizi e, kullanıyoruz. Ben bunu nereden şey ettim çıkardım? Bizde böyle bir şey çizilmedi fakat yurt dışındaki karikatürcüler bu konuyu epeyce işledi, e, plante değişledi. Ben Patrick Chapatın, e, şu karikatürist e, Şapat'ın bir karikatürünü seçtim. Bu Kurya International'de yayınlandı. E, dünyamızı çizmiş, üst yarım küredeki bu kısım hacim olarak çok daha küçük. Bir adamcağız elindeki hortumla çimleri suluyor. Aslında bir şey bir karikatür burada. Tam altında çok daha büyük bir bölümde kuraklıktan toprağın kuruduğunu görüyoruz. Ve ortadaki kuyunun başında da yanında çocuğuyla siyahi bir kadın e, kovayla kuyudan su çekiyor. Evet. Kovadan karafa dökülen damlalar ise sadece bir, iki, i̇ki e, tane daha. sayabiliyorum. Yani dünyanın küçük bir bölümü hortumla sulanırken Gerisi de kuraklık içinde demek istemiş e, bu Herald Tribü'nün çizeli şapan. Evet hiçbir yayın organında da maalesef yeterince şey tanımıyor. Biz e, yani pek yer verilmiyor. Bu son sıralarda Cumhuriyet Gazetesi Türkiye'de e, bu konuda ciddi yer ayırmaya başladı. Köysel iklim Değişikliği'ni ama onun dışındaki medya sessiz ve yani bayağı bir sessizlik suikasti komplusu gibi bir şeyin içinde olduğunu söylüyor. Onun için biz mecburen daha çok zaman ayırmak durumunda kalıyoruz. Maalesef. Paul Street'in çok önemli bir yazısı yayınlandı. Ta 29 Temmuz'da ama konuşma fırsatı bulamadık. Sadece tavsiye edebilirim dinleyicilerimize ve sana da İzel. Rantiye kapitalizmi diyor bizim bu rantiye kapitalizmimiz dünyanın tabutuna çakılmış son bir yeni bir çivi daha diye veriyor çok ayrıntılı bir analizde bulunmuş mevcut bütün dünya ülkelerindeki bu sistemin çöküşünü anlatıyor. Bu tabutun üstünde çivi çökecek yer kaldı mı? E işte sonlara geliyoruz diye evet. çok ayrıntılı bir şey yapmış. Yani soldan bir sistem eleştirisi yapıyor ama çok Olur. ayrıntılı Olur. yani. Olur. Belki çevirme fırsatı bulursak internet sitesine de koyacağız. Paul Street. Olur. Peki ben son sevincilici küçük bir haberi bir karikatürle anlatmak istiyorum. Bildiğiniz gibi bu geçen hafta Profesör Ali Nesin evet. önce matematik köyündeki çabalarından dolayı matematik dünyasının Nobel'i diyorlar. Ee, Uluslararası Matematik, Matematikçiler Birliği tarafından her dört yılda bir veriliyormuş. Le, Lea Laval, Lavati ödülü. Öyle mi okunuyor evet, bilemiyorum. Lea Le Lavati ödülüne layık görüldü. Nesin e, okudum ben gazetelerde. Bu ödülü hakikaten büyük bir tevazu ile kabul etti. ve e, Herkese teşekkür etti. Yani emeği geçen yanında olan bütün dostlarına, arkadaşlara teşekkür etti. E, onun meslektaşı, arkadaşı ve aynı zamanda akademisyen karikatürist Tayfun Akgül, Akgül e, Nesini şöyle şu sözlerle kutladı. Karikatürlerimin ana karakteri matematik Nobel'i almış. Daha ne isteyeyim bahtiyarım dedi. Ben de e, Tayfun'un hakikaten yıllardır hep ana karakter olarak e, Nesini çizmiş olduğunu o anda anladım, fark ettim. E, bu karikatürde erkek. de Efendim? Çok güzel bir karikatür. Evet, görmüştük. Evet. Bu, bu karikatürde de e, işte bisini görüyoruz demek ki kara tahtanın önünde e, muazzam bir cebir denklebiyle e, boğuşuyor. Trigonometrik falan, bir an. Evet. Şey tahtayı aşmış duvarlara falan taşmış. Alt ise çok güzel. Sınır tanımaz matematikçi. Evet. Evet. Ben e, Ali Nesin'i tekrar. Kutluyorum. Biz ee, de buradan Günaydın diyoruz Ali Nesine. Günaydın. Evet. Peki çok. Senden bu kadar. Şurası çok teşekkür iyi ederiz. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Tamam, hoşça İzel Rosental ile Haftanın Karikatürleri.